Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Açlık Ey Aziz kardeş ey din yolunda bana yoldaş Hak diye tevfik ve yardımını refik kılsın Anlatacağım yedi husustan ilki, az ve helalinden yemektir. Allah Celle Celaluhu, Mü'minun Suresi 51. ayeti i Kerime'de şöyle buyuruyor. Temiz ve helal olan şeylerden yiyin, güzel amel ve hareketlerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi ise şöyledir. İbadet on kısımdan oluşur. Dokuzu, helal olanı talep etmek, bu yolda gayret göstermektir. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Adem babamızı ve Havva validemizi duymadın mı? Karınları yüzünden ne zorluklara düştüler. Hak Teâlâ, o ağaçtan yemeyin demesine rağmen, o ağaçtan yediler. Böylelikle, Cennet elbiselerinden olan başlarındaki taç düştü. Bu halde cennetten çıkıp dünya zindanına indiler. Hataları yüzünden yıllarca gözyaşı döküp binbir zorluk gördüler. İşte çocukları olan bizler de karınlarımız sebebiyle zorluk çekiyoruz. Bil ki hakikat şudur. Azalarının hepsinin iyiliği ve kötülüğü karnından kaynaklanır. Her şey midenden başlayıp diğer uzuvlarına yayılır. Mide denen şey su musluğuna benzer. Bu musluktan dört bir yana çeşme ve sular dağılır. Borudan su gelmezse çeşme kurur, harab olur. Atlı veya yayan hiçbir yolcu kurumuş bir çeşmeye uğramaz. Orada durmaz. Mideye giren yemeklerde boğaz denen borudan geçip Diğer azalara dağılır. Mesela, kişinin yediği, göze görmek, kulağa işitmek ve dile söylemek olur. Böyle olduğundan, fazla yemek yiyenin uzuvlarında şehvet galip gelir. Dil çok konuşmak ister. Çok konuşmada, yalan, gıybet, küfür ve boş sözlerin olması tabidir. El vurmak, tutmak, kendinden zayıf ve mazlumları incitmek, Haram helal demeden uzanmak ve Allah korusun, hırsızlık yapmak ister. Ayak, çeşitli günahların işlendiği meclislere, zalim ve boş gezen fesat ehlinin yanına gidip gelmek ister. Göz, haram helal ayrımı yapmadan bakmak ister. Herkesin sırrına vakıf olmak adına gözetler. Şehvet uyandıran kadınları seyredip takip eder. Kır ve gezinti yerlerinde oyalanmayı diler. Kulak, yasaklı şeyleri dinler. Gıybet ve nefsin hoşuna giden ses ve çalgılara açık olmayı arzular. Burun, haram helal konusunda hassasiyetini yitirir. Latif kokuların hepsini koklamaktan hoşlanır. Neslin devamı için verilen organlar, haram ve helale bakmadan hep birleşmek, gücü yettiği ve bulduğu kadarıyla, nefsani şehvetle meşgul olmak ister. Evet, gönlün kararıp, ibadetten lezzet almaması, ibadetin ona zevk vermemesi, yemeye düşkünlükten kaynaklanıyor. O halde, boğazından midene az yemek gitmeli ki, azalarının şehveti azalsın. Yiyip içmeyi azaltınca, veya büsbütün kesince, organlarının hepsinin şehveti azalır. Dil, haram şöyle dursun, doğru olanı söylemekten geri durur. El, haramı geçtik, helale bile uzanmak istemez. Göz, helale bakmaktan bile zevk almaz. Haramı ne yapsın? Neslin devamına yarayan organlar için, helal olan zevk vermezken, harama nasıl meyletsinler? Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin efendisi açlıktır. Nefsin zilleti de yün elbise giymektir buyurur. Demek ki aç kalınca bütün azalar şer ve kötü olandan kesilirmiş. Bütün azalar kötülükten uzaklaşınca, batın ve gönül gözünden perdeler kalkar. Basiret gözü açılır, Rabbani ilhamlar hissedilir. Sultanın hitapları duyulur. Gönül dili açılır. Bu dil, gönülde olana tercüman olur. Dil, hakkın hikmet ve marifetlerini konuşmaya başlar. Batın olanın eli, ilahi hazinelere ulaşır. Ayağı da, bir adımda batıyı ve doğuyu gezer. Basiret gözüyle, batıdan doğu görülebileceği gibi, Batın olana açık kulakla da, Doğu ve batıdaki fısıltılar duyulur. Böyle bir el, Günlerce uzaktaki yola uzanırken, Ayakta bir hareketiyle, Doğudan batıya gidip gelir. Tayyi mekan edilir. Belki seyir, Yer ve göğe bile yetebilir. Bu makamdaki kişi için, Örtülü, saklı hiçbir şey kalmaz. Ey aziz! ''Bu söylenenler sana garip gelmesin. Allah ondan razı olsun.'' Hazreti Ömer'in çamurlu parmağını uzatıp Rum padişahının gözünü çıkarttığını hiç duymadın mı? Sariye bin Züneym madında bir pehlivan varmış. Bir aylık yol uzaklığında kafirlerle savaşıyormuş. Kafirler ona galip gelmek üzereyken Allah ondan razı olsun... Hazreti Ömer, minberde hutbe okuyormuş. O kadar uzaktaki Sariye'nin, kafirlere yenilmek üzere olduğunu görmüş. Bunun üzerine, dağa git, diye seslenir Sariye'ye. Sariye, bulunduğu yerden, Hazreti Ömer'in sesini duyar. İşaret ettiği dağa kaçarak, kafirlerden kurtulur. Buradan anlaşılıyor ki, Kişinin batın kuvveleri güçlenince doğu ve batı ona avuçlarının içi gibi olur. Alem gözlerinin önüne serilir. Batın alemini keşfedenlere velayet sahibi denir.